Salı sabahından günaydın. Sivil toplum alanından bir haberle başlıyoruz. Genç aktivistler, sivil toplum örgütleri ve bağışlar için verilen Sivikus, Nelson Mandela, Graça Mahal İnovasyon Ödülü kategorisinde yeni eklenen bir cesur hayırseverlik kategorisi var ve bunun için ve diğer başvurular 17 Ocağı kadar devam ediyor. Eğer sosyal değişime katkıda bulunan bir birey, organizasyon ya da bağışçı biliyorsanız kendisini change.com adresine girerek aday gösterebilirsiniz. Genç aktivist, bireysel aktivist ve sivil toplum örgütü kategorilerini kazananlarına 1500 dolar nakit para ve 25-28 Nisan haftası Bogota, Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası Sivil Toplum Haftası'na tüm masrafları karşılanarak katılmaya hak kazanacak. Siz de bu kriterlere uyan birini ya da bir sivil toplum örgütünü bu anlamlı ödüleye aday göstermek isterseniz change.com adresine girerek destekleyebilir, aday gösterebilirsiniz. Bu adresten Sivikos'un yani Dünya Sivil Katılım Birliği'nin gerçekleştirmiş olduğu bu yarışmaya bütün Türkiye'deki sivil toplumdan adaylar bekleniyor. Kampanya haberleriyle devam edelim şimdi de. Üç seneyi aşkındır kampanyasını yürüten Sedef Erken'e yer vererek başlayalım programımıza. Erken geçtiğimiz günlerde kampanyası ile ilgili Cumhurbaşkanını açık bir mektup yazdı. Şöyle diyordu bu mektupta, ben bir otizmli annesiyim. Sizlerden sadece bir iki dakikanızı ayırıp kampanyayı imzalayıp paylaşarak tüm otizmliler ve ailelerine destek olmanızı rica ediyorum. Biz aileler okullara kabul edilmeyen çocuklarımızla, yetersiz eğitim saatleriyle ve eğitimci bulamama gibi çok temel sorunlarla baş başayız bugün. Oğlumuzu kabul etmeyen özel okulla ilgili açtığımız ayrımcılık davası 5. yılına girdi. Ülkemizde konumuza hiçbir çözüm getirilemedi. Durum acil çünkü zaman akıp gidiyor, çocuklarımız büyüyor, ihtiyaçları artıyor, uygun bir eğitim almadan geçen kayıp yıllarımızı kimse bize geri vermiyor. Belli yaşlarda almaları gerekenler eksik kaldığında pek çok çocuğun durumu her geçen yıl zorlaşıyor. Ülkemizdeki otizmle çocukların yüz binlercesi hala uygun eğitimden yoksun. Pek çokları evinden dahi çıkamıyor. Sosyal alanlara kabul edilmiyor, okullara alınmıyor. Yetkin ve tecrübeli eğitimci bulmak mümkün olmadığından durumları giderek ağırlaşıyor. Üstelik bizlerin hayatı bir gün bitecek bir gece ya bizden sonra onlara ne olacak sorusuyla uykularımız kaçıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la bundan 3 yıl önce başbakan olduğu dönemde otizm eylem planı konusunda ilk adımları attığı gün tanışmıştık. O gün bize siz çalışmaya devam edin bu konuyu mutlaka çözeceğiz demişti. Bu bizim için önemli bir umuttu. Son 3 yıldır maalesef otizm eylem planı bir taslak olarak kaldı ve gerekli çözümler geliştirilemedi. Sizlerden ricam kampanyamızı imzalayıp paylaşarak sesimizi Cumhurbaşkanı'na ulaştırmamıza yardım etmeniz ve verdiği sözü hatırlatmanız. Lütfen artık biri sesimizi duysun Allah aşkına diyor Sedef Erken ve kendisini destekleyen 232.550 kişi. Siz de Ozan ve tüm otizmlilerin eğitim hakkı için El ele diyorsanız .taksim Ozan adresine girerek kampanyayı destekleyebilirsiniz. Sıradaki kampanyanın sahibi Serdar Ünsal. Ünsal'ın kampanyasının muhatabı Sağlık Bakanlığı. Şöyle diyor kendisi, zeytinyağı sağlıktır. Sağlığımızla oynayan, haksız kazanç sağlayanlara dur diyelim. Yıllardır halkı koyun gibi gören, zeytinyağı firmalarına dur demenin vakti gelmiştir. Sağlığımız için aldığımız zeytinyağı içerisinde diğer bitkisel yağların çıkması, rafine yağlara klorofil eklenerek yeşil görünümüyle zeytinyağı gibi olması sağlanarak halkı yanıltan haksız kazanç sağlayan, sağlık umuduyla kullananlara fayda yerine zarar getiren bu ürünleri pazarlayan, aracılık eden, satan, işletmeleri istemiyoruz. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Zeytin Dostu Derneği bakanlığın açıkladığı karar listedeki firmaları üyeliklerinden çıkarmalarını Bakanlığın bu işletmeleri kapatarak ürünlerini toplamasını istiyoruz, diyor Change.org'da kampanyasını başlatan Sayın Ünsal. Hemşirelik bölümü öğrencilerinin kampanyasında sıra şu anda. Binden fazla kişinin desteklediği kampanyanın muhatabı yine Sağlık Bakanlığı ve ayrıca YÖK, yani Yüksek Öğretim Kurumu. Bildiği işi yapan, yaptığı işin eğitimini veren SGK mağduriyeti, vakıf üniversitelerinin son dönemde yapılan uygulamalardan dolayı sağlık ve eğitim çalışanlarının mağduriyetleri artıyor. Hukuki açıdan sıkıntısı olmayan İzmir Şifa Üniversitesi hastanelerinin, polikliniklerinin eğitim görüldüğü halde ruhsatları yenilenmeyip ve bu gerekçeyle 11 Aralık tarihinde kapatılması kararıyla başlayan 1 Ocak itibariyle SGK'nın tek taraflı sözleşmeyi feshetmesiyle etmesiyle devam eden mağduriyet süreci. Dur denilsin. Hastanenin zor duruma girmesinden dolayı işsizlik sıkıntısı olan 80 milyonluk bir ülkede bir hafta içinde 1700 çalışan işsiz kaldı ve aynı zamanda Şifa Üniversitesi'nde okuyan Tıp Sağlık Bilimleri ve Dış Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Hemşirelik Okulu'nun öğrencilerinin de staj eğitimlerinin aksadığı bir gerçek. Gelişmekte olan bir ülkede sağlık alanında çığ açmak için çaba sarf eden emektarlarının başarılarının medya ve gerekli mevkiler tarafından Görmezden gelinmesi yüzünden sorun sadece mağdur kitlede kalıyor, ilerlemiyor. Hastanenin ve biz öğrenciler olarak en büyük sıkıntımız SGK. SGK'nın tekrar sağlanması adına düzenlediğimiz imza kampanyasına sen de destek olur musun? Unutma, bugün bizim başımıza gelen, yarın senin de başına gelebilir diyorlar. Şimdi işçi haklarıyla ilgili başlatılan bir kampanyayla geldik salı gününün sonuna. Change.org'da kampanyasını başlatan İlhan Laç'a kulak verelim. Zorla sendika değiştirilen daytek işçisi patron baskısının kalkmasını istiyor diyorlar. İş yerimizden patron mevcut sendikanın gitmesi için bize baskı kuruyor. Bir işbirlikçi ve patron dostu sendikayı elleriyle fabrikaya sokuyor ve bunu hukuksuzluğa karşı çıkan işçiye diyor ki burada devlet de yasa da benim. Ditek yönetimi çalışanların sendikal tercihlerini ve hak taleplerini işten atma tehditleriyle baskılıyor. Sektör ortalamasının altında olan ücretlerimizi düzeltmek için istediğimiz zam oranını vermek istemeyen yöneticiler fabrikada adeta törer havası estiriyor. Üyesi olduğumuz Türk Metal Sendikası ile zam talebimizi içeren toplu iş sözleşmesine dair taleplerimizi belirlediğimiz Anda 200 arkadaşımızı işten çıkardılar. Çıkarılan arkadaşlarımızın yerine gelen yeni personelleri işten atmakla tehdit ederek kendi istedikleri sendikaya üye olmaya zorladılar. Bu esnada toplu iş sözleşmesi için masaya gelmeye bir türlü yanaşmayan fabrika yöneticileri iş hukukunu hiçe sayıp kolladıkları sendikanın yetkilileriyle yemekhaneye geldi ve tehditlerini tüm fabrikayı kapsayacak şekilde alenen dile getirdi. Bu baskıcı tutum ve hukuk tanımazlık karşısında biz de greve başladık. Fabrika yönetiminin kolladığı grev kırıcı sindikanın adamları içeride baskılar sonucu greve çıkamayan arkadaşlarımıza yoğun psikolojik ve yer yer fiziksel şiddet uygulamaktan çekinmeyen zorba bir tutum sergilemekteler. Fabrika yönetimi ise yaşanan bu skandalları sadece izlemekle yetiniyor. Fabrikamız yakın zaman öncesinde Japon Sumitomo Riko Co. Limited tarafından satın alındı. Yaşadığımız sıkıntıların Japonya'daki merkeze doğru aktarılmadığını ve belki de hiç yansıtılmadığını düşünüyoruz. Bizler hakkından fazlasında gözü olmayan kendi halinde işçileriz. Tek istediğimiz şey hakkımız olan ücret ve fabrika yönetiminin yandaş sendikayla birlikte uyguladığı baskıların son bulması. Sorunlarımızı ve haklı davamızı daha güçlü bir şekilde dile getirerek sesimizi Japonya'daki yetkililere duyurmak için herkesten destek bekliyoruz şimdiden.